İyi akşamlar şeker dinleyiciler. Aman Karagöz'üm neşen yerinde bakıyorum. <gülüyor> Yok öyleymiş gibi davranıyorum Hacı Yvat. Nasıl yani anlayamadım. Bir aralar öyleymişim gibi davranıyorum. Mesela şu an açlıktan öleceğim ama tokmuşum gibi davranıyorum. Niye? Çünkü rejim yapıyorum rejim rejim rejim. Hadi canım sen kim rejim kim? <gülüyor> Bu rejim ben de Karagöz tanıştırayım memnun oldum. <gülüyor> Aman, hiç de komik değil efendim. Bu mideden bu espri. Fazlasını bekleme birader. Ah, rejim saatinde gelmiş zaten. Hacı bundan sonra programı ayakta yapacak... ...tekmil vermeden de başlamayacaksın. Bu ne şimdi? Yeni rejimim. Böyle rejim mi olur birader? Diğerlerin yaptım işe yaramadı. Hatta kilo aldım. Hadi otur, kalk. Ya, tekrar otur. Yahut yahu dur, dur. Yoksa... ...yoksa sen... Haa, şimdi anladım. Karagöz'üm, sen rejimleri karıştırıyorsun. Senin yapacağın gıda rejimi, yönetim rejimi değil yani. Bana martaval okuma, işe yaramadı diyorum. Bu şimdilik iyi. Bu şekilde sen değil, etrafındakiler kilo verir söyleyeyim sana. Ha bak bu dediğinde haklısın. Hanımım şimdiden üç kilo vermişliği var vallahi. Ya Demek ki asıl olan hareket etmekmiş bak Yok ben ona gıcıklığına yapıyorum Bu işe onun darbesiyle başladım Şimdi de acısını çıkartıyorum Haydi rejime devam her şey değişecek Dur karagözüm durdu Bak seninle ilkin bir konuşalım Sen şimdi bakalım hangi rejimi yaptın da kilo aldın İlk önce diyet ekmek yiyerek başladım rejime Anladım ekmeği değiştirdim sonra Yok normal ekmeği yedim üstüne onu da yedim Yahu öyle olur mu? ...normali tümden bırakacaksın... ...diyeti yiyeceksin... ...bırak Hacivat ya... ...bu diyet ürünlerinin bir işe yaradığı yok... ...her şeyin diyetini yiyorum... ...sütün, etin, meyvenin... ...aklıma ne gelirse artık diyet yemekten çatlayacağım... ...ama bana mısın demiyor... ...üstelik kilo alıyorum be ...nasıl çatlayacaksın... ...yoksa sen diyet diye yedikçe yiyor musun ha... ...çok uğraşıyorum ama çok... ...ellahi karagözüm... ...rejimde az yemek esastır... ...sabah bir dilim diyet ekmek... Birkaç zeytin ve diğerlerinden de azıcık filan. Öyle tıka basa yok yani. Açlık grevi yapmıyorum acaba rejim yapıyorum rejim. Ben de insanım be. Hadi bakalım bundan sonra el pençe duracak söz vermeden konuşmayacaksın hadi. Hoppala senin yönetimden anladığın darbe herhalde. Darbe gören darbe yapar birader. Ne olur kara acısını benden çıkartma. Keyfim bilir bundan sonra böyle ama. Tamam o zaman. Ben şimdi sana hem tıka basa yiyebileceğin yeminle... Diyet diyet olmayan diyet olmayan onu atlama. Diyet olmayan bir rejim listesi hazırlayacağım. <gülüyor> hem yiyeceksin hem kilo vereceksin. Ama bir şartla. Bu rejimden vazgeçeceksin efendim. Bir listeyi göreyim düşünürüz. Aman iyi, iyi. şimdilik sayrıldık Efendim duyduğunuz üzere bizim Karagöz'de acil bir işimiz var. Şimdilik müsaade. Olmuşsa bir hatamız kusurumuz. Ya Hacı Yivat. Hatta ben bu diyet işini bayağı bir abarttım. Geçen gittim böyle marketten her şeyin diyetini alıyorum. Gittim böyle yani peynirin diyetini aldım. Sonra ne dedi ekmeğin diyetini aldım. Gittim ee? bir de böyle deterjanın diyetini bile aramaya başlamışım. Yani bu diyetler yüzünden ben aklımı da kaybediyordum bir ara ha. Yahu kara gözüm. Sen benim de aklımı kaybettireceksin. Hadi programı kapat da gidelim. Aaa ne diyorduk biz ya? program kapanışta? Her e sen kadar. kalın. Yok, yahu bir dinle. Görüşmek üzere. Yahu değil. Alnınızdan öpeyim. Olmaz efendim. Ayaklarınızdan öpeyim. O da değil. Gözünüzün çapağı değil. Yahu olmaz olur mu öyle şey? Olmaz olur mu öyle şey mi diyeyim? O değil efendim. Sus da beni dinle. Sus da beni dinle. Yahu sus kara gözüm. Gırtlakla mı yayım seni şimdi? Gırtlakla mı yayım mı seni?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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın stüdyodayız.